İzhal Rozantel ile haftanın karikatürleri Günaydın Zeyl, hoş geldin. Günaydın hocam, hoş bulduk. Hoş geldiniz Zeyl Bey. Merhabalar Can. Her şey bulduk. yolunda mı? Her şey yolunda. Yeni yaşınız kutlu olsun. Yeni yaş derken 25 yaş. Teşekkür yani dile kolay. Bey. Kutluyorum. 25 yıldır Açık Radyo dinleyicisiyim. Ve e, gerçekten de karikatürlerimin pek çoğunun evet. e, ilhamını diyeceğim. Açık Gazete programından evet. alıyorum yıllardan beri. Duydum çünkü, en güzel itifatlardan biri. Çünkü basında basınımızda, yazılı basında olsun e, görsel basında olsun diyeceğim. E, duymadığımız bilmediğimiz pek çok haber bu programda sabahları dile geliyor. Onun için ben e, size e, minnet borçluyum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yani bu el Ama telif ile... hakkı <gülüyor> ödemeyeceğim. <gülüyor> el birliğiyle yaptığımız bir şey ve hakikaten de e, partimizde de biraz konuşma fırsatı oldu. Cuma günü yaptığımız çok kalabalık ve hoş katılımlı bir partiydi. Orada da işte 5D teknolojisi. 6D'yi gerçekleştirdik. 6G. D mi oldu? D, mi? D oldu. Bizimki öyle. Nedir o? İşte dayanışmayla başlıyor. Dayanış Dostluk dayanışma, direnme 5 tane 6 tane D'miz var. Bu böyle. kısırlık yapmayan teknoloji. Anladım. Ben e, gelemedim, misafirlerim vardı, dostlarım vardı. E, biliyorsunuz geçen hafta bir sergi açtım perşembe günü. İşte cuma günü de e, bir takım konuşmalar falan yapıldı, dostlar geldi yurt dışından. Onlardan bir tanesi de Michel Fişka'ydı. Hmm. Belçika e, kökenli fakat İsrailli. E, dünya çapında bir e, karikatürcü, sanatçı kendisiyle işte onunla da mevcut siyasal durumu yani dünya genelinde epey tartıştık sohbet ettik biraz da empatileştik diyeceğim ee, öyle bir öyle bir cümle, şey var mı 5 Beş d'de tabi var diğer kemluk diğer da bizim beş d'nin yani altı d'den bir tanesi diğer kemluk bir tanesi de dempati dempati <gülüyor> dans hadans da Altın. onu kaçırmış. Evet, ya süperdi yani. Her neyse, Kishka giderken bana geçenlerde Belçika'da Hıgar dergisinde yayınlanan bir karikatürünü armağan etti. İlginç bir karikatür. Ben ...onunla başlamak istiyorum. Karikatürün altına da el yazısıyla. ...hak ettiğimiz yöneticilere gerçekten... ...sahip miyiz diye bir soru... E, ...sormuş böyle el yazısı ile yazmış... <gülüyor> ...onu bana özel yazmış... ...böyle bir not düşmüş... ...şimdi aslında bu karikatürde... E, ...hani The New York Times'ın... E, ...bir daha politik karikatür... ...yayınlamama kararı... E, ...almasına neden olan bir karikatür vardı... ...hatırlatayım mı? Lütfen. E, e, şey, e, Trump... ...ama... ...önünde onun rehber köpeği de... E, ...Nitanyahu yani Bibi... Evet. ...ve e, Trump'ın kafasında bir kipa var... ...ki e, Yahudi halkını temsil ediyor... E, ...Bibi'nin yani daha doğrusu köpeğin boynunda da bir tasma... ...tasmanın ucunda da Davud'un yıldızı var... ...ve bu karikatür... E, ...antisemit bir takım e, simgeler... ...içerdiği için büyük bir tepkiye... E, ...maruz kaldı... ...daha doğrusu New York, New York Times... E, ...editörleri... ...çok büyük bir tepkiyle karşılaşınca da... ...çok kolay bir karar aldılar. Çok basit. Karikatür bitti. Karikatür bitti. Bundan sonra siyasi karikatür... ...yok hadi bakalım. Ve tabii... ...bunun üzerine de... ...konuyla hiç ilgilisi olmayan... ...Şapat gibi, dünya çapındaki... ...bir karikatürcü işinden oldu. Yani e, bir başkasının karikatürü sayesinde bir başka karikatürcü işinden oluyor. Bu da Siyasi dünyada bir Siyasi olmayan ilki. karikatür de nasıl oluyor? Ben çok iyi bildiğim bir alan Sosyal karikatür olabiliyor, karikatür olabiliyor. Band karikatürü olabiliyor. İşte hmm. e, lay lay Evet mesela. onlara karikatür evet. diyor muyuz? Deniyor, deniyor. Ee, yani olabiliyor. Evet. Aslında her şeyde biraz siyaset var değil mi? Evet Doğru. Şimdi Keşkan'ın bu çok usta işi karikatüründe aslında bu kez köpek rolünde Trump'ı görüyoruz. Hem de nasıl böyle bir köpek iri yarı devasa çok bir Pekinez devasa, ama. Ha, evet. Pekinez küçük bir köpektir minik bir köpektir. Bu karikatürde Pekinez o basık suratlı küçük köpek devleşmiş her nasıl olmuşsa. Boynundaki tasmasında da adı var Donald. <gülüyor> Evet. Tasmanın ucundan tutan... ...ve köpeğin daha... E, ...öyle büyük e, görünmesini sağlayan... ...minicik kişi, küçücük e, bir kişi... ...o da Bibi. Yani Benjamin Netanyahu. E, Bibi Mutlu. Elindeki kürekle... ...köpeğinin pisliklerini temizliyor. Bir yandan da... ...en iyi arkadaşım diyor. Evet. My can, best friend. can dostum. Evet, can dostum. E, bu Donald isimli, bol tüylü... ...sarı kafalı e, Pekinez. O biraz... E, Haşin aslında değil mi? Yüz ifadesi falan ha, bayağı Ürkütücü. Evet, ürkütücü. Hatta ağzından böyle bir küçük kemik e, parçası sarkıyor. Çevreyi ise pislik götürüyor. Berbat her, her taraf. Fakat daha enginci köpeğin yemek kabı. Şimdi köpeğin yemek kabının içinde pislikler, yemek artıkları, kemikler falan görünüyor. E, kabın üzerinde ise... O kelimeyi telaffuz edemeyeceğim. B nokta nokta diyeyim. Ee, sabah sabah kahvaltı sofrasında olan dinleyicilerimiz vardır. <gülüyor> B çukuru ülkeler. B nokta nokta çukuru ülkeler. Ki aslında bu e, yakıştırma e, sanatçıya ait değil, Kişkaya'ya ait değil. Trump'ın kendisine ait. E, hatırlayacaksınız Haiti ve e, San Salvador gibi bazı Latin Amerika ülkelerini. E, bunlar... E, El Salgado. El Şit e, <gülüyor> B nokta nokta e, çukuru ülkeler. E, el Salgado. Şitol. Evet. Şitol dediydik. Evet. Şitol. Şitol. Şitol. diye tanımlamıştı. Şitol Countries. Evet, evet. diye tanımlamıştı. Öyle bir yakıştırma yapmıştı. Tamamen ona gönderilmiş bir karikatür. Bu çok da güzel çalışılmış. Evet evet. Çok çarpıcı yani. Efendim hazır Trump'tan söz etmişken geçen hafta Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye gerçekleştirdiği ve oldukça büyük e, yankı uyandıran e, ziyaretinden de söz etmek istiyorum. E, çok büyük yankı uyandırdı diyorum dünya çapında çünkü e, Lomon Monde gazetesinde bile ön sayfadaydı. Plantü çizmişti e, 14 Kasım'da. E, ben gerçekten gurur duydum. Evet. ...ülkemizden bu şekilde... ...işte e, birinci sayfada... ...karikatürlerle de olsa bahsedilmesi... ...çok hoş oluyor ve kötü bir karikatür değil... E, platonun karikatüründe... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı... ...Beyaz Evin Önünde... ...Amerikalı bir e, polis memuru ile... ...sohbet ederken görüyoruz... ...hemen karikatürün sol tarafında... E, ...ve... E, ...polis memuru bahçede... ...derviş kıyafeti içerisinde... ...kendi eksistenin etrafında... ...dönmekte olan... ...Trump'ı işaretli diyor. Sema yapıyor. Evet, evet, sema yapıyor. Bu da bu da bizim dervişimiz diyor. Ee, öyle bir izahat veriyor. O da dönmekte olan Trump'ın etekleri böyle hafifçe havalanmış, üç katlı. Üç kat farklı, en üst e, katında Ukrayna, e, ortada Rusya, en altta da Amerika Birleşik Devletleri yazılı gerçekten de Trump'ın sürekli döndüğü çevirip çevirip bir türlü yani içinden çıkamadığı konular bunlar herhalde. Beyaz Evin tepesinde de dalgalanan Amerikan bayrağı var ki esas farkı orada zaten. Orada enine kırmızı çizgiler tamamen yerinde. Fakat mavi bölümdeki yıldızların yerinde harfler var. O harflerle bir araya geldiklerinde impeachment Evet. yazısı okunuyor ki impeachment e azil efendim azil, azil. Evet, evet şu anda Trump'ın e dönüp dönüp durduğu e yer galiba bakalım ne olacak evet yani canlı yayınları da takip etmeye çalışıyoruz evet, evet. Evet. yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kalırsak e hafta sonunda cuma günüydü galiba e silah kuşanan genç bir öğrenci okul bastı Basmeş. bu kaçıncı bilmiyorum artık saymadım. Hadde hesabı yok. Her evet. hafta oluyor. Evet, her hafta oluyor. Zaten sıradanlaştı maalesef. Ee, burada da biri 14, diğeri 16 yaşında iki öğrenci hayatını kaybetmiş diye okudum. Ee, üç kişi de yaralanmış. Fakat olay gazetelerde pek yer almıyor evet. artık. Kasıtlı mı? Yani duyulmasın veya başkaları özenmesin diye mi haberleri yayınlamıyorlar bilmiyorum ama Amerikalı karikatürist e, Jim Morin... Ee, bu olayların sıradanlaşmasını e, çizgileriyle çok güzel bir şekilde eleştirdi. <gülüyor> Şimdi karikatürde, Jim Monin karikatüründe tipik bir orta sınıf Amerikalı anneyi evde e, okuldan dönen çocuklarını karşılarken görüyoruz. Ölüyor Ölüyor, evet. <gülüyor> Her annenin okuldan dönen çocuklarına sorduğu e, sıradan soruyu o da soruyor. E, yüzünde tebessümle böyle. Okuldaki gündüz nasıl geçti çocuklar? Ee, olanlar da içerik yünerken e, gayet lakayt e, bu sıradan soruyu aynı sıradanlıkla e, aynı şekilde cevaplandırıyorlar. Öndeki büyük olanı e, şöyle diyor işte ateş açıldı çok sayıda yaralı bazıları kritik tetikçi hala orada güvenli tahliye ölü sayısı belirsiz yaygın panik <gülüyor> ufaklık hemen ekliyor no bigi yani büyük değil sıradan. <gülüyor> <gülüyor> evet maalesef maalesef evet, durum bu ve, ve maalesef gerçek. Bu karikatür artık şeyde yayınlanamaz. Mesela New York Times'ta değil mi? Yok kesinlikle. Hı. Zaten hiç karikatür yayınlanamaz. Evet. Yani ne olursa olsun yayınlanamaz. <gülüyor> e, Jim Morin de zaten internette çiziyor. Çoğu karikatürist gibi. O da e, sanal, e, sosyal ağlarda e, kendini gösteriyor. Ki o da bir duyan karikatüristtir. E, Amerika'dan artık Avrupa kıstasına geçelim diyeceğim. E, geçen hafta Venedik'in O San Marco Meydanında gezinen turistler biliyor musunuz can yeliyi takmak zorunda kalmışlar. Evet. Aslında takmamışlar çakal. Çünkü <gülüyor> girememişler San Marco Meydanı'na. Meydan kapatılmış. Geçen e, salı akşamı deniz suyu sevi seviyesi iki metre. Siz daha iyi biliyorsunuz Öyle, gerçi ama. Evet, bir bir Sonradan tekrar dün mesela bir gene pazar günü bir 50 tekrar, tekrar çıkmış, binmiş. tekrar kapatılmış. Meydan evet, en düşük evet. yerlerinden biri. Artık böyle yaşayacaklar. Büyük rekorlar kırıldı tabii. Şimdi İsviçreli çizer Benedikt, Benedikt Sambu. ...Kurye İnternasyonal'de yayınlanan karikatüründe San Marco Meydanı'nın sular altındaki halini hicvederken... ...bir başka noktaya da çok önemli bir noktaya da parmak basıyor. O yüzden önemli buldum. Bu bir Venedik bildiğin gibi bir lagün kenti. Evet. Ve yolcu gemilerinin yarattıkları su altı dalgaları muazzam zarar veriyormuş kanallara, kente... Ee, geçtiğimiz yaz, yani bu yaz bir de kaza olunca e, bir tekneyle bir e, şey, yolcu gemisi, bir cruise gemisi çarpışmışlar falan. Venedik'e artık cruise gemilerinin girmesi yasaklanacak diye bir haber çıktı ama yasaklanmadı. Koca koca devasa gemiler halen giriyorlar. Venedik'te, e, e, İsviçreli karikatürist Venedik'te bu gemilerin kente ne kadar yararlı olduklarını... Belgeledi hı hı. Evet. karikatürüyle. Ee, karikatürde sular altındaki San Marco meydanını görüyoruz. Daha doğrusu meydanı göremiyoruz çünkü meydan sular altında ama o meydandaki binaların çatılarını ve ünlü e, San Marco bazilikasının e, şeyini, kulesinin tepesini falan görüyoruz. Suda ise o tipik enine çizgili e, sweatshirtüyle... ...tişörtüyle ve kafasındaki o geniş şapkasıyla vardır ya Venedik gondolcularının e, tipik şapkaları. Evet. İşte herhalde bir gondolcu yüzüyor ve şaşkınlıkla yanı başında yükselen dev cruise gemisine bakıyor böyle. E, geminin kaptanı güverteden uzanarak gondolcuya bir can kurtaran simidi atıyor. Biz onlara aşk gemisi diyoruz. Nasıl? Aşk gemisi Ha aşk gemisi olabilir ama çok aşk. büyük bir aşk gemisi yani. Evet ama onların adı o. Aşk, aşk gemisi yani. öyle bir şey yani var. E, nerede eski aşk gemileri? Daha evet. romantik daha eski hoş Eski aşk alırlar. gemileri nasıldı daha, daha romantik daha hoş olurlar. Biraz Okey. daha az katı vardı ee, tabi ama e, haklısın. Az katlı. Asıl evet. karikatür ama e, bir de hayat e, çizdi en güzel karikatürü. Venedik Belediye Meclis binasının e, iklim değişikliğiyle ilgili Tedbir alınmasını reddeden e, üç partinin oyuyla reddetti. Yani üç parti de Lega, Lig Fratelli d'Italia yani İtalya'nın kardeşleri evet. ve Forza İtalya, yani Bastır İtalya partileri. 3 sağcı parti hiçbir tedbir alınmasına lüzum yoktur, iklimle ilgisi yoktur olayın dedikten 2 dakika sonra orayı su bastı. İşte karikatür şimdi, budur. Karikatür budur ama devamı var. karikatürist de çözüm getiriyor. Krüzyz gemileri geliyor, can kurtaran <gülüyor> e, simitlerini atıyor ve Benedikt batınca Benedikleri kim kurtarıyor? Krüzyz gemileri. Hey, Kurtunca, i̇şte bu kadar. Gemileri. Tıpkı Nuh'un gemisi gibi. <gülüyor> aşk gemileri. Hadi <gülüyor> öyle olsun. Peki. Aşk. Nuh'un aşk gemisi. <gülüyor> evet. Ee, peki, e, güzel ve yalnız ülkemize dönelim mi? <gülüyor> Lütfen. Şimdi e, Türkiye'de anladığım kadarıyla hayat sanatı takip etmeyi sürdürüyor. Köksal Çiftçi'nin yönettiği e, sanal bir manşetli karikatürler e, sitesi var. Orada gördüm bu karikatürü aldım hemen. Karikatürün çizeri e, Haydari imzasıyla çiziyor. Haydar Işık. E, çok fazla yoruma gerek yok. Karikatürde bir yargıcın karşısında ayakta duran bir sanık görüyoruz. Ee, ...sanık biraz kendinden geçmiş gibi hani başıma ne gelecekse... ...hepten razıyım durumunda böyle o <gülüyor> e, mutlu bakıyor, öylece bakıyor yargıca. Yargıç da mutlu, yani o da böyle mutlu bir ifadeyle süzüyor karşısındakini. İyi bir karar verecek. Evet iyi bir karar vermiş, yani çok memnun verdiği karardan. Karar şu, e, balonla dile geliyor e, yargıcın ağzından çıkan e, karar. sanın 15 dakikalık tahliyesine... Aslında durumu abartmış evet. Haydarışik. Ben hesap ettim bakın. Ee, bu 15 dakikalık tahliye ancak karikatürlerde olur. Yok öyle bir şey. Yok. Gerçekte Yok. E, tam 9 gün geçmiş. Yani 9 çarpı 24 çarpı 60 neredeyse 13 bin dakika geçiyor. Ama bir eksikliğin mi? ben tamamlayayım izin verirse. Bu ikinci tahliyesiydi yazar e, Ahmet Altın. İlk tahliyesi. ...beş dakika filan sürdü... ...yine de abartmış o zaman... ...ha yok abartmamış on beş dakika... Dedi. ...yani beş dakika. kapıdan evet. çıktıktan sonra... ...hemen tekrar... E, dedi. ...hayat sanatı takip ediyor... Evet. ...diyecek bir şey yok... <gülüyor> ...evet... Ee, ...son olarak geçen haftanın bence en güzel ve... ...anlamlı karikatürlerinden biriyle... Evet. E, ...kapamak istiyorum... <gülüyor> August Kastisinden Ohanes şaşkal şaşkadan çizdiği bir karikatür bu orada yayınlandı Ohan imzasıyla çiziyor I Love New York logosunu herkes biliyor artık yani büyük bir i, I harfi i harfi yine büyük n y arasında da kırmızı bir kalp Hmm. E, bu logo New York kentinin tanıtımı için ilk kez 77 yılında 1977 yılında e, tasarlanmış. Ve ondan sonra pek çok kent bunu adapte ettiği gibi başka amaçlarla da çok şey kullanılıyor. <gülüyor> Bütün tişörtlerde falan artık görüyoruz. I love İstanbul, I love Ayşe falan filan diye evet. gidiyor böyle bu iş. E, Ohan da bu karikatüründe e, logoyu kullanmış. I love the gezegen demiş. <gülüyor> ...yani gezegenimize olan e, aşkını Ulu Orta ilan etmiş. Nasıl yaptı bunu? I harfinin yerine, o büyük İ harfi daha doğrusu yerine... ...henüz kullanılmamış bir kibrit çöpü oturttu. <gülüyor> Yanındaki kalbi ise... Yani kibrit kutusunun o iki tarafında, iki kenarında bulunan ve e, kibrit çöpü sürtüldüğünde alev anan fosfor e, damlacıkları vardır ya zerrecikleri. Evet. O kalbi de fosfor de, zerreciklerinden, noktalar, noktacıklarından oluşturdu. Bu ikisinin altına da dünya ge gezegenimizi kondurdu. Evet. Bu kadar basit. Sonuç, I love the gezegen. I love yani o kadar, kadar seviyorum ki her an ateşe verebilirim. Evet, Ohan Nespe sever aynı zamanda kibrit imgesini köle kullanır. Evet, Aynen. bende de bir tane kopyası var. Sadece kibrit. Bir gün hepimizi yakacak Ohan Nes. Evet, galiba. <gülüyor> Umarım evet. dinlemiyordur. Neyse. <gülüyor> Peki, benim, şey benim bir seçimim bu. Benim de. Ee, tamam. Bunu o zaman koyacağız. bunu e, nasıl koyacağız bilmiyorum. Yanlamasına koyacağız. Yanlamasına. yanlamasına koyduğumuz zaman olur mu? Olur tabii. Olur, olur. Ee, şey yaparız. Ben ee, Ohan'ın ee, artık iznini alaraktan dünyayı yani gezegenemizi kalbin yanına koyarsam tam New York olur. Evet. O çünkü gazete formatından böyle mecbur evet, evet. kalmıştır böyle yapmaya. Onu hallederiz. Aynı Sorun dedik. değil. Karikatürün söylemeyeceği bir şey yoktur. Yok. Çok teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Görüşmek iyi üzere. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Açık Radyo program destekçisi olun